Selamünaleyküm. Merhabalar. Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Güzel bir yerdeyiz. Sessiz, sakin. Kuş cıvıltıları, rüzgar. Bir taraftan yanımızda akan güzel bir su var. Elhamdülillah. Bu programı inşallah bu sakin atmosferde daha da sakinleşelim ruhumuz, dinginlessin diye sizlerle bu açık havada paylaşıyoruz. İnşallah bugün önceliklerimiz ve sonralıklarımız ile alakalı bir söyleşi olsun, hasbihal olsun sizlerle. Efendim biliyorsunuz hayatımızda birçok imtihanlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bazı seçenekler bizi bekliyor. İşte tam burada önceliklerimizi iyi bir şekilde belirlemek gerekiyor. Mesela hastalıklar, bir insanın dişinin ağrıması da bir hastalıktır bir insanın burnunda veya yüzünün bir yerinde bir sivilcesinin olması da bir hastalıktır. Gribal hastalıklar vardır vesaire. Ama bir de tümör gibi, kanser gibi veya kalp krizi gibi, beyin kanaması gibi daha acil müdahale gerektiren hastalıklar vardır. Bu şunu gösteriyor. Evet bir sivilce de bir rahatsızlıktır. Küçük bir enfeksiyonda ama bir beyin kanaması da Hastalıktır. Kimisi ağırdır, acil müdahale gerektiren bir hastalıktır. Kimisi de bugün, yarın veya beş ay sonra müdahale etmeseniz de herhangi bir ilerleme kaydetmeyecektir. Şimdi bakalım hastalıklar. Hmm, Sivilce de önemli, nezle de önemli, baş ağrısı da önemli ama kalp krizi, beyin kanaması her şeyden, diğer hastalıklardan daha önemli. Hastahanelere gittiğimiz zamanda bilirseniz sarı oda, kırmızı oda diye iki sınıf ayrılmıştır. Neden? Çünkü müdahale önceliği olan hastaların geçmesi gerekmektedir. Demek ki hastahane örneğinde veya hastalıklar örneğinde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki başka bir örnek vereyim size. Araçlar. Araçların bakımı çok önemli. Araçlarında insan olduğu gibi hepimizde olduğu gibi bazı eksiklikleri oluyor, tamiri gerekiyor vesaire. Araçların diyelim ki eksiği ne olabilir? Cam silecekleri vardır. Sileceklerden bir tanesi arızalanmıştır veya farın bir tanesi çatlamıştır veya bozulmuştur. Bu bir arızadır. Evet. Ama araç, aracın lastiklerinden bir tanesinin patlaması veya motor yağının bitmiş olması daha önceliktir. Buna birçok şeyi katabiliriz. Biraz örneklerle başlayayım ki hayatta öncelik ve sonralıklarımız nelerdir daha iyi anlaşılsın diye e, tekrar ediyorum. Mesela efendim zekat mevzusu evet dayanın oğluna da teyzenin kızına da veya uzaktan da olsa bir akrabana da yardım etmen lazım. Zekat kimlere vermen gerekiyorsa ama şöyle bir düşündüğünüz zaman yanında annen, Acından ölecek durumdaysa veya ablan veya abin hastahaneye gidecek tedavi olması gerekiyor. Acil müdahale yapılması gerekiyor. Bunları görmeden siz eğer bir başkasına yaparsanız önceliği kaybetmiş olursunuz. Mevzuyu yavaş yavaş anlayabildik mi? Birçok şey değerlidir, yapılmayı bekler ama öncelik dediğimiz şey acildir. Yani acil müdahale. Acil yapılması gereken işler diye sıralarız. Hayatımızda, evliliğimizde, çocuk eğitiminde, dünyaya bakışımızda da bunlar çok önemli. O mevzuya geçmeden önce aldığım notlardan bir tanesi. Abdest alacaksınız. Affedersiniz, helaya girdiniz. Helaya girdiniz, çıktıktan sonra abdest alacaksınız. Ama evvela siz abdestinizi almadan önce bir önceliğiniz vardır. Nedir? Ellerinizi güzelce yıkamak. Tahretlenmeniz gerekmektedir. Abdest çok önemlidir, önemsiz mi? E abdest almadan namaz kılamıyorsun ama temizlenmeden de zaten namaza duramıyorsun. Abdest almış olmuyorsun. Yani öncelik çok önemli. Acil yapmamız gereken, yani hayatımızda da uygulamamız gereken bir sıra var, bir silsile var. Tamam mı? Vallahi daha çok örnek yazdım ama konuşurken bunların birçoğuna gereksinim duymuyorum. Çünkü siz leb demeden leblebiyi çoktan anlıyorsunuz. O yüzden siz bu örnekleri çok fazlalaştırdığımı düşünün. Çok fazla örnek verdimi düşünün. Bunları es geçeyim. Vaktinizi almayayım. Direkt konuya gireyim. Kardeşlerim, iyi bir iş çocuklardan bahsediyorum. Çocuğumun iyi bir mesleği olsun. İyi bir okul hayatı olsun. Çok güzel. Bu bizim için Önemli bir konudur anlıyorum. Mesela çocuğum mutlu olsun, çocuğum ağlamasın, üzülmesin çok güzel. Veya efendim yüzü her daim güreş bir çocuk olsun çok güzel. Peki öncelik olarak şimdi sayacaklarımın arasında çocuğumuzun bu isteklerinin hangisini yapacağız? Mesela ahlaklı bir çocuk olması bizim için hangi öncelikte? Dürüst bir çocuk yetiştirecek olmamız, yani onu istiyor olmamız hangi sırada yer alıyor? Yine e, rakamsal başarılardan bahsediliyor. İşte şu çocuk şu e, diplomayı aldı, şu notla geçti, ortalaması şuydu veya bu fakülteyi bitirdi diye seviniyoruz. Peki, acaba bizim önceliğimizde bir sorun mu var? Yalan söyleyen, sorumsuz veya dini inanış bakımından hiçbir şekilde kendisinin Dünyaya niçin geldiğine, nereye gideceğine hiç akletmemiş bir çocuk hatta e, insanlara hayır değil, hayır değil şer getiren bir çocuk olduktan sonra dünyanın en iyi fakültesini bitirse ve az önce bahsettiğim iyi bir işi, iyi bir kariyeri, e, başarılı bir hayatı olan bir çocuk olsa ne yazar? Mevzuyu anlatabildim mi? Mevzune önceliklerimizin birinci maddesi çocuklar. Lütfen bakalım. Dürüst bir çocuk mu istiyoruz? Ahlaklı bir çocuk mu istiyoruz? Vatanına, güzel bayrağına, dinine, insanlara hayırlı bir evlat mı? Sözünün eri olan bir kadın ve bir erkek mi olsun ileride bunu mu istiyoruz? Yoksa not ortalamasına takılıp kalan bir anne baba olarak çocuklarımızın kariyeri, nereyi kazandıkları ve mesleği ile alakalı mı önceliğimiz var? Mevzu zannediyorum anlaşıldı. Birinci mevzu bu örneklerden sonra cebimizde olsun. Çocuklarımıza bakarken önceliğimiz nasıl olmalarını istiyoruz. İkinci mevzu eş seçiminde yine aynı yerdeyiz. Konu aynı yerde neydi? Önceliklerimiz acil yapmamız gereken işler. İşte eş seçiminde yakışıklı olsun, güzel olsun, zengin olsun, efendim çok kibar olsun, ailesi böyle olsun, beni şu şu şu şu istediğim hayalimde canlandırdığım yerlerde yaşasın mı? Bunu mu istiyoruz? Yoksa evet bunlardan bir iki tanesi de olabilir ama ilk önce itikadı düzgün, nerede oturup, nerede kalkacağını bilen, nerede ne söyleyeceğini bilen bir insan olsun, ahlaklı olsun, çocuklara karşı e, ileride baba olacak, anne olacak, şefkatli, merhametli bir insan olsun, namazında, niyazında olsundan sonra mı acaba yakışıklı ve güzel olması ya da zengin veya kibar olmasına bakacağız? Bakın. Yine bunların hepsini isteyebiliriz, aynen çocuklarda ol olduğu gibi hepimiz istiyoruz her şeyin güzel olmasını, iyi gitmesini, herkesin mutlu olmasını ama isteklerimiz arasında bir insanın zengin, güzel, yakışıklı olması, acaba ahlaken güzel ve başarılı olması, devletine, milletine yararlı bir eş ve ondan gelecek neslin hayırlı olması sıralamada neremizde yer alıyor, bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Ve bir başka mevzu, çocuklar ve eş seçiminden sonra. Arkadaşlar, yine önceliğimiz dünyadayız, nefes alıp veriyoruz. Her birimizin işleri var, hanım kardeşlerimizin ev hanımlığı veya farklı sorumlulukları var. Hepimizin üzerinde yığınla şu omuzlarımızda yük var, farkındayım. Peki, biz tüm bu birkaç dakikada anlattıklarımızı göz önüne alacak olursak, hayatımızı... Nereye doğru şekillendireceğiz? Şimdi bizim karşımızda bir medya gücü var. Bu medya gücü ne giyeceğinize, neyi söyleyeceğinize, neyi izleyeceğinize ve ne yapacağınıza karar veriyor. İnternetten, cep telefonundan girerek veya televizyondaki programlardan esinlenerek bize ne yapacağımızı emrediyor. Bunu biliyorsunuz. Peki biz... Hazır önceliği konuşurken bize dayatılan, bize anlatılan, yapmamızı artık ne yapmamızı istiyorlarsa bu mecraya doğru mu kayan bir hayat çizgisi içerisinde olacağız yoksa bir dakika ya bana bunlar anlatılıyor etrafımda moda diye bunlar dayatılıyor izlediğim şeylerde birçok saçma sapan şeyler var ama bir dakikaya benim önceliğim nedir bu hayatta? Milletin giydiği pantolonu, donu, atleti veya oyunu e, almak mı? Herkeste olan bir şeyi edinmek mi? Yoksa benim önceliğim helalinden kazanmak mı? Benim önceliğim alın teri dökmek mi? Benim önceliğim faize bulaşmadan az da olsa onunla yetinebilmek mi? Bakın hayata bakış açımızda acil olan işlerimizi de ne yapmak? ...bir sıraya koymak zorundayız. Tekrar ediyorum, hızlı anlaşılsın diye. Çocuklarla ilgili. Evet, birçok işimiz var. Şöyle olmalarını istiyoruz, böyle olmalarını istiyoruz ama... ...ilk önceliğimiz, acil işlerimiz hangileri? Evliliğimizde. da şunu istiyorsun, evlenmeden önce şöyle şöyle... ...huyları, böyle böyle e, davranışları olsun istiyorsun... ...kılık kıyafeti şöyle olsun istiyorsun falan filan. Ama acil olarak istediklerimiz kaç tane? Ve az önce bahsettiğim dünyaya bakışımızda bize dayatılan, bize anlatılan ve e, bir şekilde e, sanki zorlamayla sürdürülen bu televizyonun, e, internetin, yarışmaların efendim, bu hengamesi içerisinde benim aciliyetim nedir? Ben dünyaya niçin gönderildim ve nereye gideceğimi düşünmek midir? Bu mevzular çok önemli. Şimdi günümüzde maalesef her birimizin bu programa başlarken anlatmaya çalıştığım işimiz var. Bunları küçümsemiyorum. Kiminin derdi, kiminin nimet gibi gördüğü ile ilgilidir. Sana dert gibi görünen başkası için aslında büyük bir dermandır. Bu ne ya? Niye başıma geldi dediğin şey... ...başkası için aslında 10 yıldır, 15 yıldır düşündüğü, gelmek istediği yerdir. Bunlar kişiden kişiye değişir bilemem. Ama hasılı kelam, şunu söylerim değerli kardeşlerim. Lütfen ama lütfen, elinize bir liste alın. Bu liste, hafızanızda da olabilir. İlla yazmanıza gerek yok. Deyin ki, ben evleniyorum, evlenirken birçok isteğim olabilir ama acil yapmam gereken işler ve öncelikler nelerdir? Benim dinim ailemin bu kuracağım ev kurumunda e, neresinde yer alıyor benim dinim? Allah'ın Celle Celaluhu şeriatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği benim kuracağım yuvanın neresinde, kaçıncı sırasında yer alıyor? Ben bu evliliği çok sevdiğim, aşık olduğum e, şehvet vesaire sebeplerden dolayı bir insana mı gidiyorum yoksa efendim bu sıralamada nerede isteklerim vesaire. Çocuk eğitiminde de aynı şekilde dünyaya bakarken de aynı şekilde. Bu mevzuyu bu hasbi hali burada noktalayalım. Ee, takdir edersiniz ki sizi de çok fazla yormak istemiyorum. Zaten internette böyle bir yerde çok fazla çekmiyor. İstedik ki şu önceliklerimizi Sizlerle paylaşalım. Ha nereden aklına geldi İbrahim kardeşim derseniz inanın e, şehirde çok fazla yorulmuşuz. Çok fazla zihnimiz allak bullak olmuş. İnsan bu tür yerlere geldiği zaman biraz nefes alıyor. Ya gerçekten benim çok önemsediğim, moralimi bozan e, mevzular, beni rahatsız eden e, şeyler gerçekten çok önemli miydi ya diye düşünebiliyorsunuz. ''Galiba acizane ben de bunu birkaç gündür düşündüm. Vay be zamanında çok kafayı taktığım şeyler çok da aslında önemli olmayabiliri'' aklıma getirdi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada sizlerden gelenleri zaman buldukça okuyorum. YouTube sayfasında videoların altına yazdıklarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Yoğunluktan dolayı çoğu zaman bakamadım. Bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş olalım. Sürkül ihsan ettiysek affola. Şu güzel kuş sesleri etraftan bilmiyorum. İleride bir çeşme var çok güzel bir çeşme. O sesler geliyor mu? Böyle bir 30 saniye 40 saniye siz onları dinleyin. Böyle biraz kulaklıklarınızı açın. Ondan sonra yayınımızı son vermiş olalım. Her birinize selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu öncelik sıralaması ne olursa olsun evlilik çocuk iş veya dünyaya bakış kendi rızasını ilk plana koyan ve hem kulu hem Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk örneği şu iki kişi bu yazar bu artist bu tarihteki insan değil insan olarak en iyi örneği şaşmaz örneği olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi alan Kullarından eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerinden muhafaza eylesin. İşte birazdan sizi yalnız bırakacağım şöyle bir 30 saniye 40 saniye bu seslerle. İşte buraları düşünen, buradan verdiğim örnek şudur. Bir gün ne sevdiğin hanımının, ne kocanın, ne çok sevdiğin e, o akrabanın olmadığı sessiz bir aleme gidiyoruz arkadaşlar. Ve belki bu kadar sessiz de olmayacak. Evet araç. Iı, Kılak yok şu anda etrafta koşturup duran insanlar yok ama kabir belki bu kadar da rahat olmayacak bizler için. Allahü Teala'ya sığınıyoruz. Bu sessizliği arayacağımız günler gelebilir. Şimdi sizi zihinlerinizi dinlendirmeye ve akletmeye davet ediyorum. Her birimizi Allahü u Teala buyursun. amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gelin şimdi. Şöyle bir 20-30 saniye sessizliği hep beraber dinleyin. Allah'a emanet olun.